71. Mektup Bu mektup hanı hana'nın oğlu Mirza Darap için yazılmış olup Allahu Teala'ya şükretmek, İslamiyete uymak da olduğunu bildirmektedir. Allahu Teala kuvvetinizi artırsın ve yardımcınız olsun. İyilik edene teşekkür lazım olduğunu akılda İslamiyete göstermektedir. Şükrün derecesi genel nimetlerin miktarına bağlıdır. Nimet ne kadar çoksa şükretmek lüzumu da çok olur. Görülüyor ki zenginlerin zenginlik derecesine göre fakirlerden daha çok şükretmesi lazımdır. Bunun içindir ki bu ümmetin fakirleri zenginlerinden 500 sene önce cennete girecektir. Allahu Teala'ya şükretmek için önce ehli sünnet talimlerinin bildirdiğine uygun bir itikad edinmek lazımdır. Çünkü cehennemden kurtulan yalnız bu farıkadır. İtikadı düzelttikten sonra İslamiyete uygun hareket etmelidir. İslamiyeti de bu fırkanın mücahitlerinin kitaplarından öğrenmelidir. Dinden haber olmayan, reformcu müftüden, cahil hafızdan, dinsizlerin gençleri aldatmak için gazetelerdeki dini metheden aldatıcı yazılarından öğrenmemelidir. Bundan sonra ehli sünnetten olan tasavvuf büyüklerinin gösterdiği yolda kalbi tasfiye ve nefsin tezgiyiye sırasın gelir. Şükrün bu üç kısmı şart değilse de faydası pek büyüktür. Fakat ilk önceki kısım şarttır. Çünkü İslamiyetin aslı temeli bu ikisidir. İslamiyetin kemali olgunlaşması ise üçüncü kısımla olur. Bu üçüncü kısım yani ehli sünnet itikadı ve İslamiyetin emirleri ve tasavvuf büyüklerinin yolu dışında kalan her şey sıkıntılı riyazetler ve şiddetli mücadeleler olsan dahi hep günahtır ve itaatsizliktir ve şükretmemektir. Hint Brehmenleri ve eski Yunan feylisofları çok riyazet ve mücahede yaptı. Fakat peygamberlere uymadıkları için Allahu u Teala'ya şükür değil, günah oldu, her biri kabul edilmedi. Kıyamette cehennemden kurtulamayacaklardır. O halde seyyidimiz, efendimiz, kurtarıcımız ve günahlarımızın affı için şefaatçimiz, kalplerimizi, ruhlarımızı tedavi eden muassısımız, yani Muhammed Resulullah Efendimizin yoluna ve onun dört halifesinin yoluna yapışınız. Onun dört halifesi, hidayete ulaştırıcı, saadete erdiricidir. Allahu Teala bu yolda gidenlerden razı olsun. Allah senden razı olsun demek, bu halle razı olsun demek değildir. Allahu Teala senin ahlakını, işyerini ıslah edip seni razı olduğu hale soksun demektir. 72. Mektup bu mektup Hace Cihan'a yazılmış olup, ahireti isteyenin dünyaya düşkün olmaması lazımdır. Dünyayı terk etmek nasıl olacağını bildirmektedir. Allahu Teala selamet ve afiyet versin. Dinle dünyayı birlikte kazanmak imkansızdır. Ahireti kazanmak isteyenin dünyadan vazgeçmesi lazımdır. Bu zamanda dünyayı tamamen terk etmek kolay değildir. Hiç olmasa hükümen terk etmek yani terk etmiş sayılmak lazımdır. Bu da her işte İslamiyete uymak demektir. Yiyecekte, içecekte, giyecekte ve ev kurmakta İslamiyete uymak lazımdır. İslamiyetin emirlerini aşmamak lazımdır. Altın ve gümüşün ve ticaret eşyasının ve kırda, çayırda otlayan dört ayaklı hayvanların zekatını vermek farzdır. Bunların zekatını elbette vermelidir. İslamiyete uymakla ziynetlenen bir kimse dünyanın zararlarından kurtulmuş olur ve ahireti kazanır. Dünyayı yani nefsin arzularını böyle hükmende terk etmeyen kimse münafık demektir. İmanlı olduğunu söylemesi ahirette kendisini kurtarmaz, yalnız dünyada malını ve canını korur. Farisi'nin beytinde söylediği gibi, ''Söyledim sana işin özünü, ister sıkıl ister dinle sözümü.'' Dünyanın bu kadar gösterişi hali, hademesi, hizmetçileri, tatlı yemekleri, çeşitli şerbetleri, Süslü, cazibeli elbiseleri ve nice zevkleri karşısında hangi baba yiğit, hangi bahtiyar kimse bu doğru söze kulak verip dinler? Farisi'nin dediği gibi, incilerin ağırlığı sağır etmiş kulağını, duymaz olmuş, ne yapayım, ağlamamı, sızlamamı. Dünya edna kelimesinin müennisindir, yani ismi taftindir, Masarı dünüv veya denayettir. Birinci masardan gelince çok yakın demektir. Biz en yakın olan göğü, çıralarla süsledik ayet-i kelimesindeki dünya kelimesi böyledir. Bazı yerlerde ikinci manayla kullanılmıştır. Mesela deni, alçak şeyler melundur. Hadis-i şerifinde böyledir. Yani dünya melundur demektir. Alçak şeyler Cenab-ı Hakk'ın nehy-i ve nehy-i gayri iktizai insidir. Yani haramla mekruhlardır. Şu halde Kur'an-ı Kerim'de zem edilen kötü denilen dünya haramlar ve mekruhlardır. Mal kötülenmiştir çünkü Cenab-ı Hak mala hayır adını vermektedir. Bu sözümüzü ispat eden vesika varlığın ve insanlığın ikincisi olan İbrahim Rahman'ın malıdır. Yalnız yarım milyonun sığır olmak üzere davarları, ova ve vadileri dolduruyordu. Allahu Teala bizi ve sizi Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna uymakla şereflendirsin. Şeyh Meyan Zekeriya eski defterdarlardandır. Alim ve fazileti bir insandır. Bir zamandan beri hastadır. İhtiyarlık, geçim darlığı ve hasta olarak uzun zaman kalması yüzünden muhtaç ve acınacak haldedir. Fakiri bulunduğu birliğe çağırıp kurtulmasını istiyor. Mesafe uzak olduğu için gelemedim. Kardeşiniz Hacı Muhammed Sadık, huzurunuza geldiğinden birkaç söze başınızı ağarttım. İnşallah o zavallı yüksek teveccüh ve kereminizden omulana kavuşur. Çünkü alimdir ve yaşlıdır. 73. mektup. Bu mektup Kılıçhağan'ın oğlu Kılıcullah'a yazılmış olup kaçınması ve yapılması lazım gelen şeyleri bildirmektedir. Allah Teala Muhammed Mustafa'nın parlak olan yolunda yürümekte şereflendirsin yavrum. Bu dünya imtihan yeridir. Dünyanın görünüşü yalancı yıldızlarla süslüdür. Kötü kadına benzer. Yüzünü, saçları, kaşları benle boyanmıştır. Görünüşü tattırdır. Taze, güzel, körpe sanılır. Fakat aslında güzel koku sürülmüş bir ölü gibidir. Sanki birleştir ve böcekler, akrepler dolu bir çöplüktür. Su gibi görünen bir seraftır Zehirlenmiş şeker gibidir. Aslı haraptır, elde kalmaz. Kendini sevenlere, arkasına takılanlara hiç acımayıp en kötü şeyleri yapar. Ona tutulan akılsız büyülenmiştir. Aşıkları delidir, aldatılmıştır. Onun görünüşüne aldanan sonsuz felakete düşer. Tadına, güzelliğine bakan nihayetsiz pişmanlık çeker. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Dünyayla ahiret birbirinin zıddıdır, birbirine uymaz. Birini razı edersen öteki gücenir. Demek ki bir kimse dünyaya razı ederse ahiret ondan gücenir. Yani ahirette eline bir şey geçmez. allah Teala bizi ve sizi dünyaya düşkün olmaktan ve dünyayı ele geçirmek için insanlık vazifesini çiğneyenleri sevmekten muhafaza eylesin. Yavrum, bu pek kötü olduğunu anladığın dünya nedir biliyor musun? Dünya seni Allahu Teala'dan uzaklaştıran şeyler demektir. Kadın, çocuk, mal, rütbe, mevki düşüncesi Allahu Teala'yı unutturacak kadar aşırı olursa dünya olur. Çalgılar, oyunlar, malayani ile yani faydasız boş şeylerle geçirmek, kumarlar, kötü arkadaşlar, kötü filmler, mecmualar ve romanlar hep bunun için dünya demektir. Ahirete faydası olmayan ilimler derslerde hep dünyadır. Hesap, hendese yani matematik ve geometri, astronomi, mantık eğer Allahu Teala'nın gösterdiği yerlerde kullanılmazsa yani kafirlerle mücadele ve onlardan üstün olmak için ve insanlara hizmet etmek için kullanılmazsa bunlarla uğraşmak, boşuna vakit öldürmek olur ve dünya olur. Bu bilgileri bütün derinliğiyle, incelikleriyle okumak yalnız başına işe yarasaydı Eski Yunan felsefecileri ve son zamanlardaki Avrupa'nın, Amerika'nın fen adamları, mütehassısları, saadet yolunu bulur, ahiretteki ebedi azaptan kurtulurlardı. Liselerde, üniversitelerde okunan ulûmi akliye, yani tecrübi ilimler, yani fen bilgileri ve yabancı diller, İslamiyete ve mahluklara hizmet etmek niyetiyle öğrenilirse ve bu yolda kullanılırsa faydalı olur. Bunlara çalışmak lazım olur ve sevap olur. Bunun içindir ki ecdadımız, Şam, Bağdat, Semerkant ve Endülüs Müslümanları her türlü fende ve güzel sanatlarda pek ileri gitmiş, dünya birinciliğini ellerinde tutmuştur. Avrupa'nın ilim ve fen adamları, asırlar boyunca İhsan fakültelerine gelip ihtisas kazanırlar ve bununla övünürlerdi. Müslümanların o parlak medeniyetlerinin eserleri bugün meydandadır ve dünya münevverlerini hayran bırakmaktadır. Bugün liselerde, üniversitelerde okutulan ve insanın bütün gençlik hayatına mal olan bilgiler, Allahu Teala'nın emrine uyarak kullanılırsa faydalı olur ve dünya ve ahiretin kazanılmasına sebep olur. Medeniyet demek yalnız ilim ve fen demek değildir. İlim ve fen, medeniyet için ancak bir alet, bir vasıtadır. İlimde fende çok ileri olan milletlere fen vasıtalarını ne yolda kullandıklarını incelemeden medeni demek büyük gaflettir, pek yanlıştır. Fabrikaların, motorlu vasıtaların, gemi, teyare, atom cihazlarının çok olması, gözleri kamaştıran yeni buluşların artması medeniyeti göstermez. Bunları medeniyet sanmak her silahlıyı gazi, mücahit sanmaya benzer. Evet, mücahit olmak için en yeni harp vasıtalarına malik olmak lazımdır fakat bunlara malik olan eşkıyalık da yapabilir. Bedeniyet tamiri bilat ve terfihi ibaddır. Yani beldeleri, memleketleri imar etmek ve bütün insanları ru, düşünce ve beden bakımlarından rahat yaşatmaktır. Bu iki gayeye vasıl olmak ancak ve yalnız ahkam-ı İslamiyeye, yani Allahu Teala'nın emirlerine ve yasaklarına uymakta olur. İslamiyetten ayrıldıkça medeniyet geriler. İşte liselerde, üniversitelerde öğrenilen bilgiler, bütün fen vasıtaları, fabrikalar, ağır sanayi memleketleri, imar için, insanları rahat ettirmek için kullanılırsa faydalı olur, sevap olur. Memleketleri tahrip, insanların hürriyetini ellerinden almak, köle yapmak için kullanılırsa faydasız olur, günah olur. Bunların faydalı olabilmesi, medeniyete hizmet etmesi ancak ve yalnız İslamiyet dinine uygun kullanmak da olur. Avrupa Amerika asırlardan beri İslam ahlakını, İslam hukukunu inceliyor. İslam dininin emirlerini, yasaklarını alıp kendilerine mal ediyor. Onların bugünkü ilerlemesi, kanunlarında bile yer verdikleri İslami kıymetler ve esaslar sayesinde olduğu açıkça görülüyor. Demek ki bir milleti bir gemiye benzetirsek İslam ahkamı yani Allahu Teala'nın emirleri ve yasakları bu geminin güverte ve kaptan teşkilatıdır. Bütün ilimler, fen bilginleri, endüstri kolları, ağır sanayi de bu geminin çarkçı, makinist kısmı demektir. Gemide kaptan dağ de lazımdır. Biri bulunmazsan gemi işe yaramaz, helak olur. O halde dedelerimizin dünya çapındaki başarılarını, üstünlüklerini yine elde etmek için İslam bilginlerinin her iki kısmını yani hem dinimizi iyi öğrenmemiz ve ona sarılmamız, hem de ulumi akliyeyi asrımızın bütün teknik buluşlarını öğrenmeye ve en iyi şekilde yapmaya çalışıp bunları İslam ahlakına uygun olarak kullanmamız lazımdır. Bunu başarınca mandi manevi olgunlaşacak, bütün milletlere örnek olacak, bütün dünyaca sevilerek hakim ve hami seçileceğiz. Hadis-i şerifte İslamiyet, kafirlerdeki silahların hepsini yapmakla ve bunları iyi kullanmakla sağlam kalır. Bunun için fen bilgilerine çok çalışmamız, atom bombası, roket, radar, füze yapmamız lazımdır. Aksi takdirde din yakılır. 1400 bu kadar sene evvel bugünün kurtuluş yolunu bu hadisi i şerif bizlere göstermiştir. İnsanların, milletlerin dinleri, kendilerini idare edenlerin dinleri gibi olur. Hadisi şerifte Müslümanların çalışarak kafirlerden üstün olması emiri buyurmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimsenin malayaniyle yani faydasız şeylerle uğraşması, boş vakit geçirmesi Allahu Teala'nın onu sevmediğine işarettir. Farisi'nin dediği gibi, ne varsa güzel, Allah sevgisinden başka, hepsi cana zehirdir, şeker bile olsa. Yıldızlarla uğraşmak yani astronomi ilmi, namaz vakitlerini anlamaya yarar demişlerdir. Bunun manası namaz vakitlerinin bilinmesine yarayan ilimlerden biri de ilmin nücumdur demektir. Yoksa kozmografya bilinmezse namaz vakitleri anlaşılmaz demek değildir. Astronomiden haberi olmayan çok kimseler vardır ki namaz vakitlerini bu ilimleri bilenlerden daha iyi anlar. Mantık, hesap ve diğer lise dersleri hep böyle olup bunların hepsi İslamiyet'in gösterdiği yerlerde kullanılırsa ve ilmi kelamda İslamiyet'in tek saadet ve medeniyet yolu olduğunu ispat etmek için kullanılırsa caiz olur ve çok sevabı olur. Mübah olan şeyleri yapmak, vaciplerin, farzların yapılmasına mani olursa bunlarla uğraşmak yine mübah olur mu, olmaz mı? Elbette olmaz. İnsaf etmek lazımdır. Dini, imanı, farzları, haramları öğrenmeden önce lise bilgileriyle uğraşmak da bu zaruri bilgileri öğrenmeye mani olmaktadır. Kimya-yı Saadet kitabının ilim kısmında buyuruluyor ki, her müminin en önce ehli sünnet itikadını kısaca öğrenmesi farzdır. Bundan sonra iki şey öğrenmesi lazım olur. Biri kalp için olan, ikincisi de beden için lazım olan bilgiler. Beden için olan bilgiler ikidir. Biri yapacağı emirler, ikincisi sakınacağı yasaklardır. Emirleri öğrenmek şöyle olur. Sabah vakti yani Müslüman olan kimsenin öğle vakti gelince abdestin ve namazın farzlarını öğrenmesi hemen farz olur. Sünnetini öğrenmesi de sünnet olur. Akşam olunca akşam namazının üç rekat olduğunu öğrenmesi farz olur. Ramazan gelince orucun farzlarını öğrenmesi farz olur. Zengin olunca bir sene sonra zekatı öğrenmesi farz olur. Haccı öğrenmesi hacca gideceği zaman farz olur. İşte her şeyin zamanı gelince öğrenmesi farza ayın olur. Mesela evlenmek istediği zaman nikah bilgilerini, kadın erkek haklarını, kadınların özür hallerini öğrenmesi farz olur. Bir sanata, ticarete başlayınca, bunlardaki emir ve yasakları, faizi öğrenmesi lazım olur. Hangi sanata başlayacaksa, zamanın ona ait fen bilgilerini ve mektepte öğrenmesi farz olur. Mesela diş tabibi olacaksa, liseyi ve dişçi mektebini bitirmesi, staj ve ihtisas yapması farz olur. Her sanat, ticaret, ziraat de hep böyledir. Herkese kendi sanatını okuması, öğrenmesi farz olur. Başka sanat bilgilerini öğrenmesi farz olmaz. Harf zamanında da askerliği ve yeni silahları yapmak, kullanmak, korumak için fen bilgilerini kısaca öğrenmek, her Müslümana farz-ı bunlarda ihtisas kazanmaksa farz-ı kifayidir. Haramları öğrenmek de herkese başka türlü farz olur. Mesela erkeklerin ipek giydiği bir yerde bulunanların, ipek giymenin haram olduğunu öğrenmesi ve bilenlerin bilmeyenlere öğretmesi farz olur. Suni ipek giymek erkeklere de haram değildir. Alkollü içecekler içen, domuz eti yenilen, başkasının hakkı, faiz, rüşvet alınan, kumar oynanan yerde bulunmalarının bunların haram olduğunu öğrenmesi farz olur. Kadın erkek birlikte oturmalarında mahrem ve namahrem olan kadınları yani bakmak caiz olan ve olmayan kadınları öğrenmesi farz olur. Kadınların kızların açık gezdiği, erkeklerin de dizden yukarısının açtığı yerlerde bulunan Müslümanların örtmesi farz olan yerlerini örtmeleri lazımdır. Bu yerleri açmak ve başkasının açık yerine bakmak günah olduğu gibi bunu bilmemekte ayrı günahtır. Kalbe ait bilgileri yani ilmi ahlak öğrenmek her erkeğe ve kadına farz ayındır. Mesela hıkt yani kin bağlamak, haset başkasında bulunan nimetin onda olmayıp kendinde olmasını istemektir. Onda olduğu gibi kendinde olmasını istemek de haset değildir. Buna gıpta etmek, imrenmek denilir ki sevaptır. Kibir Kendini büyük bilmek üstün görmektir. Kibirli olana karşı kendini büyük göstermek kibir olmaz. Sadaka vermek gibi sevap olur. Su izan etmek, iyi insanı fena bilmek gibi şeylerin haram olduğunu öğrenmek her mümine farz ayındır. Görülüyor ki imanı yani ehli sünneti itikadını kısaca öğrenmek ve iyi ve kötü huyları öğrenmek farz ayındır. Yani herkesin öğrenmesi farzdır. Abdesti, gusülü, namazı ve orucu ve haramları da her Müslümanın öğrenmesi farz ayındır. Cenaze namazını, ölüye hizmeti ve sanat ve ticareti bilgilerini ve bugünün silahlarını yapmak ve kullanmak için fen bilgilerini iyi öğrenmek farzı kifayidir. Yani lazım olan kimselerin öğrenmesi farz olup başkasına farz olmaz. Fakat lüzumu kadar kimse öğrenmezse bütün Müslümanlar, hükümet ve millet büyük günaha girer. Mesela doktor olacak kimsenin lise ve tıp okuması farz olup, mühendis olacak kimsenin tıbbiye de okuması farz değildir. İbnü i Avidin Aleyh Darül Muhtar şehrinde ön sözde şöyle diyor. Umumi nakdiyeden yani din bilgilerinden kendine lazım olanları öğrenmek farzayındır. Bundan fazlasını öğrenmek ve ulumi akdiyeden faydalı olanları öğrenmek farzı kifayidir. Namazdan kıraatı anlatırken diyor ki, bir ayet ezberlemek herkese farz ayındır. Fatiha'yı ve üç ayet veya bir kısa sure ezberlemek vaciptir. Kur'an-ı Kerim'in hepsini ezberlemek farz-ı kifayidir. Kendine lazım olmayan fıkıh bilgilerini öğrenmek, hafız olmaktan daha iyidir. Beşinci ciltte buyuruyor ki, başkasına öğretmek için ilim öğrenmek, kendi işlemesi için öğrenmekten daha sevaptır. Yavrum, Hak Teala sana çok lütuf ve ihsan ederek, bu genç yaşta tevbe etmekle ve İhsam alimlerinin yolunda bulunan birinin sohbetine kavuşturmakla şereflendirmişti. Bilemiyorum ki nefis ve şeytanın ve din bilgisi olmayan kötü arkadaşların arasında o temiz halde kalabildim mi? Din düşmanları her yoldan gençleri aldatmaya uğraşırken değişmeden akıntıya karşı durmak kolay değildir. Gençlik zamanıdır. Para boğulu nefsin her arzusunu yerine getirmek kolay ve arkadaşların çoğu da uygunsuz. Farisi'nin dediği gibi... Canım yavrum sana sözüm yalnız şudur. Körpeciksin yolun da çok korkuludur. Kıymetli oğlum mübahların fazlasından sakınmalısın. Mübahları lüzumu kadar kullanmalısın. Bunları da Allahu Teala'ya kulluk etmek niyetiyle yapmalısın. Mesela bir şey yerken Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirmek için kuvvetlenmeye, giyinirken avret yerini örtmeye ve soğuktan sıcaktan korunmaya niyet etmeli ve her mübah için ve ders çalışırken böyle gerekli niyetler yapmalısın. Büyüklerimiz azimet hareket etmiş. Ruhsattan elden geldiği kadar kaçınmıştır. Mübahları zaruret miktarı kullanmak azimettir. Bu devlet bir nimet ele geçmezse mübahlardan dışarı çıkmamalı, haram ve şüphelilere taşmamalıdır. Allahu Teala kullarına çok merhameti ve ikram ederek mübah olan şeylerleizlektenmeye izin vermiştir. Pek çok şeyleri mübah etmiştir. Helal olan bu sayısız zevkleri, lezzetleri bırakıp da haram edilen birkaç zevke sapmak, Allahu Teala'ya karşı ne kadar edepsizlik olur? Hem de haram ettiği lezzetleri daha fazlasıyla mubahlarda yaratmıştır. Helal olan çeşit çeşit nimetlerin zevkleri bir yana, insanın işinden, Rabbinin razı olmasından daha büyük zevk olur mu? Bir kimsenin işini efendisinin beğenmesinden daha büyük cefa sıkıntı olur mu? Cennete Allahu Teala'nın razı olması. Cennet nimetlerinin hepsinden daha tatlıdır. Cehennemdekilerden Allahu Teala'nın razı olması cehennem azabından daha acıdır. Biz kuluz, sahibimizin emrindeyiz, başıboş değiliz, el istediğimizi yapmaya serbest değiliz, iyi düşünelim, uzağa gören akıl sahibi olalım. Kıyamet günü unutmaktan, pişman olmaktan başka ele bir şey geçmez. Gençlik çağı kazanç zamanıdır. Mert olan bu vaktin kıymetini bilip elden çıkarmaz. İhtiyarlık herkese nasip olmaz. Nasip olsa da rahat, elverişli vakit ele geçmez. Vakitte bulunsa kuvvetsizlik, halsizlik zamanında yarar iş yapılmaz. Bugün her vaziyet elverişliyken, ananın babanın varlığı büyük nimetken, geçim derdi olmayıp fırsat eldeyken, güç kuvvet yerindeyken, hangi özürle, hangi sebeple bugünün işini yarına bırakabiliriz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yarın yaparım diyen helak olur. Ziyandadır buyurdu. Eğer dünya işlerini yarına bırakırsan ve bugün ahiret işlerini yaparsan güzel olur. Fakat bunun aksini yaparsan çok çirkin olur. Gençlik zamanında insana üç din düşmanı olan nefis, şeytan ve kötü insanlar aldatmaya uğraşmaktadır. Bunlar karşısında az bir ibadet pek kıymetli olur. İhtiyarlıkta yapılan bundan kat kat fazla ibadetlerin bu kadar kıymeti olmaz. Düşman hücum ettiği zaman askerin ufak bir hareketi çok kıymetli olur zamanında yapılan büyük talimlerin, manevraların bu kadar kıymeti olmaz. Oğlum, bütün varlıkların hülasası, özü olan insan, eğlence için, oyun için, yiyip içmek, gezmek, yatmak, keyif sürmek için yaratılmadı. Kulluk vazifelerini yapmak için Rabbine itaat, tevazu, kuvvetsizliğini, ihtiyacını göstermek, ona sığınmak ve yalvarmak için yaratıldı. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği ibadetlerin hepsi insanlara faydalı şeylerdir. İnsanlara yaradığı için emir edilmiştir. Yoksa hiçbir ibadetin Allahu Teala'ya faydası yoktur. Candan teşekkür ederek minnetle ibadet yapmalı, tam teslim olarak emirleri yapmaya ve yasaklardan kaçınmaya çalışmalı. Allahu Teala hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde kullarını emir ve yasaklar vermekle şereflendirdi. Her şeye muhtaç olan biz kulların bu büyük ihsana bol bol teşekkür etmemiz bunun için de emirleri yapmayacağından sarılmamız lazımdır. Ey oğlum! iyi biliyorsun ki dünyada biri mevki, rütbe sahibi olsa, emrinde bulunanlardan biri mühim bir vazife verse, bu vazifenin yapılmasında emir verene de fayda olduğu halde, bu işçi bu vazifeye ne kadar çok ehemmiyet ve kıymet verir? Bu vazifeyi bana büyük bir zat verdi diye övünür ve seve seve zevk yapmaya çalışır değil mi? Yazıklar olsun! Allah-u Teala'nın büyüklüğü, yüksekliği bu kimsenin büyüklüğü kadar değil midir? İslam dininin istediklerini yapmaya böyle çalışılmıyor. Allah-u Teala'nın emirleri vazife bilinmiyor ve vazife mukaddestir. Önce vazife, sonra namaz gibi şeyler deniyor. Halbuki Allah-u Teala'nın emirleri birinci vazife olmak lazımdır. Utanmak lazımdır. Gaflet uykusundan uyanmamız lazımdır. Allah-u Teala'nın emirlerini yapmamak iki sebepten ileri gelir. 1. Allahu Teala'nın emirlerine yasaklarına inanılmamıştır. Bu ibadetler Araplar içindir. Çöldeki insanların sağlam olması içindir. Bugün İsveç hareketleri spor, fizyoterapi, masaj, namazın işini görmekte, duşlar, banyolar, plajlar, abdestten daha modern temizliktedir denilmiştir. 2. Allahu Teala'nın emirlerine ehemmiyeti vermemektir. Bu emirlerin büyüklüğünü mevki, kumanda sahibi kimselerin büyüklüğünden aşağı görmektir. Her iki sebepte de ibadet etmemenin şenaatini, çirkinliğini düşünmemiz lazımdır. Ey evladım! Yalancılığı çok defa görülmüş olan birisi, düşman bu gece filan yerde baskın yapacak dese idareciler, akıllılar karşı koyma güçlerini düşünmezler mi? O kimsenin yalancı olduğunu bildikleri halde tehlike bulunan işlerde ihtiyatlı, tedbirli, uyanık bulunmak lazımdır demezler mi? Muhbir-i Sadık yani hep doğru söyleyici, doğruluğuyla şöhreti bulmuş Aleyhisselatu Vesselam tekrar tekrar açıkça ahiretin sonsuz azaflarını bildiriyor. Buna inanmıyorlar. İnanılsa da tedbir, kurtulma çaresi düşünmüyorlar. Halbuki Muhbir-i Sadık kurtuluş yolunu da göstermektedir. O halde Muhbir-i Sadık'ın sözlerine bir yalancının sözleri kadar kıymeti vermemek nasıl bir imandır? İmanım var demek, Müslümanım demek insanı kurtarmaz. Kalbin inanması, yakin hasıl etmesi lazımdır. Halbuki yakin nerede? Zam bile yok. Belki vehimle bile değil. Çünkü tehlikeli zamanlarda vehim edilen şeye karşı da tedbir almak akıl icabıdır. Hücurat suresinin 18. ayetinde Allahu Teala yaptıklarınızı hep görmektedir buyurduğu halde haramları yapıyorlar. Halbuki herhangi bayağı bir kimse bu çirkin işleri görecek olsa belki görmek ihtimali olsa yapmaktan vazgeçerler. Bu halin iki sebebi olabilir. Ya Allahu Teala'nın verdiği haberlere inanmıyorlar yahut da Allahu Teala'nın görmesine ehemmiyet vermiyorlar. Aramları bu iki sebeple işlemek imanı mı gösterir kafir olmayı mı gösterir? Yavrum, yeniden imanını tazelemelisin. Peygamberimiz buyurdu ki: "La ilahe illallah" diyerek imanınızı yenileyiniz. Sonra Allahu Teala'nın razı olmadığı işlerden tevbe ediniz. Yasak ettiği, ara meylediği şeylerden sakınınız. 5 vakit namazı cemaate kılmaya özen gösteriniz. Gece namaz kılınabilirse, teheccüte kalkabilirsen büyük saadet olur. Cuma, Arefe, Bayram, Kadir, beraat, Miraç, Aşure, Mevlit ve Regaip gecelerinde ibadet etmek çok sevaptır. Her ibadeti seve seve yapmalıdır. Kul hakkına dokunmamaya, hakkı olanları ödemeye titizlikle çalışmalıdır. Üzerimizde kimsenin hakkı kalmamasına çok dikkat etmeliyiz. Hakkı dünyada ödemek kolaydır. Nezaketle, yumuşaklıkla haktan kurtulmak mümkün olur. Fakat ahirette iş böyle değildir. Orada hak altında kurtulmak çok güçtür. Çaresi bulunmaz. Kafirlerin haklarını da gözetmek lazımdır. Kafir memleketlerindeki kafirlerin damarlarına, canlarına ve namuslarına saldırmamalıdır. Kafirlerin kanunlarına da karşı gelmemelidir. İslamiyeti, dinini iyi bilen ve ahireti düşünen doğru alimlere sorup öğrenmelidir. Böyle mübarek insanların sözleri ve kitapları tesirli olur. Bunların nefeslerinin bereketiyle sözlerini yapmak kolay olur. Para kazanmak için rey kazanmak, mevki almak için din kitaplarını yazan, nutuk söyleyen, Müslümanları aldatmak için yüzlerine gülen din hırsızlarının yanından ve kitaplarından kaçmak lazımdır. Doğru alim, güvenilir kitap bulunmayan yerlerde bu bilgilerden ancak çok lüzumlu şeyleri sorabilir. Vazları nutukları dinlenmez. Ey oğlum! Bizim gibi fakirlerin yukarıda tarif ettiğimiz alçak dünya düşkünleriyle ne işimiz vardır ki? Onların gidişlerinin iyiliğine, kötülüğüne karışalım. Allahu Teala'nın Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem lazım olan nasihatleri açıkça bildirmiş, söylenmedik bir şey bırakmamıştır. Fakat bu yavru, bu fakirlere gelip nasihat ve yardım istemiş olduğu için bu yavrunun nasıl, ne yolda bulunduğu sık sık kalbe gelmektedir. Bu bağlılık, bu satırların yazılmasına sebep olmuştur. Evet, bu yavrunun böyle sözleri çok işitmiş olduğunu biliyorum. Fakat yalnız işitmekle bir şey kazanılmaz. Duyduklarını öğrendiklerini yapmak lazımdır. Bir hasta ilacını öğrenebilir fakat ilacı kullanmadıkça iyi olmaz. İlacı bilmek onu iyi edemez. Bütün peygamberlerin milyonlarca sözleri ve binlerce kitapları hep işitmek içindir. Bilmek kıyamette faydalı değil, şefaatçi değil, azap yapılması için hüccet ve şahit olacaktır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Kıyamet günü azabın en şiddetlisine, en kötüsüne düşecek olan ilmin faydasını görmeyen, gidişi ilmine uymayan alimdir. Yavrum, o zaman keb'in bağdalığın bir netice vermediğini sen biliyorsun. Çünkü Allahu Teala'yı seven ve unutmayanlardan uzak kalman o saadet tohumunun açılıp büyümesine mani oldu. Fakat o tohumun çürümemiş olması, bu yavrunun yetişmesine elverişli, nefis bir cevher olduğunu göstermektedir. O tevbenin, o bağlılığın bereketiyle Allahu Teala'nın bu yavruyu er geç sevdiği, seçtiği yola kavuşturacağı ümidi olunur. Her ne pahasına olursa olsun, Allah yolunda bulunanlara olan sevgiyi elden kaçırmayınız. Bunlara sığınmak, bunlarla beraber olmak iştiyakını kalbinize yerleştiriniz. Bu büyüklere olan sevginin sebebiyle Allahu Teala'nın kendi sevgisini içinize yerleştirmesini ve kalbinizi bu dünya çerçevlerine bağlamaktan kurtarıp büsbütün kendine çekmesini isteyiniz. 74. mektup bu mektup Mirza Bediüzzaman'a yazılmıştır. Fakirleri sevmek ve onlara iyilik etmek ve İslamiyete uymak lazım olduğunu bildirmektedir. Şerefli mektubunuz ve latif yazılarınız geldi. Allahu Teala yahanda olsun. Okuyunca fakirlere sevginiz ve bağlılığınız anlaşıldı. Çünkü bu sevgi saadetin sermayesidir. Onlar Allahu Teala'nın celisleridir. Hep onlarla birliktedir. Çünkü Buhari ve Müslim'den bildiriliyor. Bir hadisi kutsi de ben kulumun zannettiği gibiyim. Kulum beni zikrederken ben muhakkak onunla beraber bulunurum buyurdu. Onunla birlikte olanlar şaki olmaz buyuruldu. Bu hadisi şerif Buhari ve Müslim sahihlerinde yazılıdır. Onları bulamayıp kitaplarını okuyanlar da olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere galip gelmesi ve işlerin kolaylaşması için Muhacirlerin fakirleri hürmetine dua buyurdu. Peygamberimiz muhacirlerin fakirlerinin şanlarını bildirmek için saçları karışmış çok kimse vardır ki kapılardan kovulurlar. Allahu Teala'ya yemin etseler, yemin ettikleri şeyi elbette yaratıp verir buyurdu. Ey Mesud insan, kıymetli mektubunuzda dünya ve ahiretin sahibi yazmışsınız. Bu söz ancak Allahu Teala için söylenir. Elinden hiçbir şey gelmeyen bir köle nasıl olur da herhangi bir bakımdan sahibiyle ortaklığı arayabilir? Bu fakir kul nasıl olur da sahip olmak yolunu tutabilir? Hele ahirette ister hakikat olarak, isterse mecaz olarak düşünülsün, malik ve sahip yalnız Allahu u Teala'dır. hak Teala kıyamet günü, bugün mülk kimin içindir buyurur? Cevap olarak yine kendisi, kahar, galip olan Allah içindir buyurur. O gün kullar için korkudan sığmaktan başka bir şey yoktur. Pişmanlıktan, şaşkınlıktan başka hiçbir şey yapamazlar. allah Teala o günün şiddetini, kulların sıkıntısının çokluğunu bildirmek için Hac Suresinin 1. Ayetinde o günün zelzelesi çok büyük şeydir. O gün kadınlar memelerindeki çocuklarını unutur. Hamile hatunlar çocuklarını düşürür. İnsanlar sarhoş olmuş sanılır. Onlar sarhoş değildir. Fakat Allahu u Teala'nın azabı çok şiddetlidir buyurdu. Farisi'nin dediği gibi, sorulur o gün işlerden, sözlerden, kalbi titrer nebilerin korkudan. Enbiya'nın şaştığı bir yerde günahlara özür bulmak nerede? Nasihatlerin başı şudur ki, İslamiyet'in sahibine uymak lazımdır. Resulullah'a uymayanlar ahirette azaptan kurtulamazlar. Bundan sonra dünyanın süslerine düşkün olmamak, varlığına ve yokluğuna aldırış etmemek lazımdır. Çünkü Allahu Teala dünyayı sevmez, ona kıymet vermez. Bunun için kulun dünyalığı olmaktansa olmaması daha iyidir. Dünyanın kimseye fayda vermediğini ve elden çabuk çıktığını herkes bilmekte, hatta görmektedir. Dünyanın malına, mevkine düşkün olanların bunlara kavuşmak için uğraşıp da ansızın hepsini bırakıp gidenlerin halini görerek ibret alınız allah Teala bizi ve sizi peygamberin en üstününe uymakla şereflendirsin. 75. Mektup Bu mektup yine Mirza zaman'a yazılmıştır. Mahlukların en üstününe uymayı, önce itikadı düzeltmeyi, sonra fıkıh bilgilerini öğrenmeyi bildirmektedir. allah Teala size selamet ve afiyet versin. Dünya ve ahiret saadetine kavuşmak için dünya ve ahiretin efendisine uymak lazımdır. Ona uymak için ehl-i talimlerinin bildirdiklerine uygun olarak önce itikadı düzeltmek lazımdır. Bundan sonra o büyüklerin Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden anlayıp bildirdikleri helal, haram, farz, vacip, sünnet, mendup, mubah ve müştebe şüpheli bilgilerini öğrenmek ve bütün işlerini bunlara uygun olarak yapmak lazımdır. Bu iki itikat ve amel kanatları elde edildikten sonra eğer ezelde mesut olmuşsa mukaddes aleme uçmak nasip olur. Bu iki kanat olmadan yükselmek olmaz. Bu alçakı dünya arkasından koşmaya değmez. Bunun malının mevkenin değeri yoktur ki özenilsin. Değerli kıymetli şeyleri aramalıdır. allah Teala her şeyi bir sebeple yarattığı, gönderdiği için kendisine kavuşturan sebebi o vesileyi ondan istemelidir. Farisi'nin dediği gibi, işte budur, bundan başkası hiçtir. Bu fakire yakınlık göstererek yardım istiyorsunuz. Size müjdeler olsun. Sağlam olarak ve kazanarak geri dönersiniz. Fakat bir şartı gözetmek lazımdır. O da kalbi yalnız bir yere bağlamaktır. Kalbi birkaç yere bağlamak insanı harap eder. Bir yerde olan her yere kavuşur. Her yere dağılan hiçbir yer bulamaz, sözü meşhurdur. Allahu Teala Muhammed Aleyhisselam'ın nurlu caddesinde bulundursun doğru yolda olanlara ve Muhammed aleyhisselamın izinde bulunanlara selam olsun.